Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın Gel bana her gece sen. Gönlüme doğmalısın. Tatlı gülüş pek yarışır Gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yarışır gözlerim remeden ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel sen sizeləm bana ya doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel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 Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek, ah ne güzel, ne güzel. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen saçların bağırmasa. Gel bana her gece sen saçların bağırmasa. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden.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 Doğdu ben ömrüme doğdu, güneş gibi aşkımı tazele gel. Doğdu ben ömrüme da güneş gibi ruhumu tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. İyi ki doğdun doşkan. İyi ki varsın. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. İyi ki seni tanıdım. İyi ki hayatımda oldun. Unutulmayacak onlarca yüzlerce şeyimiz oldu. Çok fazla çok çok çok. Senin bile haberin olmadığı şeyler oldu. Belki benim bile haberimin olmadığı şeyler oldu. Sadece senin bildiğin sadece benim bildiğim. O kadar çok şey oldu ki. O yüzden iyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. İyi ki az da olsa seninle bir şeyler paylaşabiliyorum. Yine söylüyorum. Sessizliğim için özür dilerim. Bazen o kadar kötü oluyorum ki o kadar kötü oluyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir şey yazamıyorum. Bir şey yazmak istiyorum. Aklımda bir sürü şey geçiyor. Bir sürü şey geçiyor. Belki anılarımız. Belki benim ne hissettiğim. Belki senin ne halde olduğum. Biraz. Ne bileyim. Senin yerine de yazabilirim belki. Senin hislerini de. Yazıya dökebilirim. Ama işte bazen elimde olmuyor loçkam. Çok güçsüz oluyorum bazen. O kadar güçsüz oluyorum ki. Hmm. Çok seviyorum seni Lojka. Bunu aklından hiçbir zaman çıkarma. Hep aklında tut. Sen hep aklındasın. Hep gözlerimin önündesin. Sesin kulağımda. Tima tatlı hareketlerini her şeyin kulağımda Loçka. İyi biliyor musun? Yani elbette ki Sana çok aşığım Seni çok seviyorum Bu birinci sebep İkinci sebep Loçka Gerçi böyle sıralandırmaya başlarsam yüz yüzlerce sebebim var Evet Ama işte İkinci sebebim ise sen beni o kadar çok seviyorsun ki. Beni o kadar çok seviyorsun ki Loçkom. Hiç aklımdan gitmiyor hiçbir zaman, hiçbir şekilde. Senin de her zaman beni düşündüğünü biliyorum. Sürekli aklında ben olduğumu biliyorum. Böyle yaşamak hiç kolay değil. Haklısın biliyorum. Belki iki insanın yaşayabileceği en kötü şey yani en azap dolu şey bizim payımıza düşen bu oldu loşkan ama işin bilmiyorum yine öyle havadan havadan konuşuyorum bak ağzımına gelirse söylüyorum ne bileyim <gülüyor> ne yatamdayım uzanıyorum şu an seninle böyle konuşurken sanki böyle kolumun altındasın. Parmaklarım yanaklarında geziyor. Saçlarını okuşuyorum. Kulağını da okuşuyorum. Gözlerin kapalı Yanımda olmanın verdiği huzur Seni öyle güzel yapıyor ki Yanımda şifa bulmaya çalışıyorsun Yanımda şifa buluyorsun Yüzünde öyle güzel teslimiyet var ki Sana hiç doyamadım ...beraber olursak da dayabileceğimi sanmıyorum. Hımm... <Gülüyor> ...ne oldu? Uykun mu geldi? <Gülüyor> Hı. Hmm. Olur Sen uyu. Seni uyuturum. Yüzünü okşarım. Ellerini okşarım. Kollarını, sırtını yavaş yavaş okşarım. <Gülüyor> Nefesin olurum. Hafif hafif böyle... Yüzüne rüzgar olurum Noşko. Seni uykunun kollarında öyle güzel bırakırım ki. Yani benim kollarıma. Çok güzelsin Noşko. İyi ki yanımdasın. Merak etme ben de çok durmayacağım Zaten durmam için bir sebep yok Sen gözlerini dünyaya kapatmışsan Uyumak için tabi ki Benim de durmam için Sebebim yok Sen uyuduktan sonra ikimiz zaten birbirimize Sarmaş dolaş olacağımız için Eminim ben de Seninle beraber hemen uyurdum Hatta hemen uyurum Tamam çocuğum. Ağlama. Hadi bakayım. Senin göz yaşlarını. yukular canım benim. Senin yanında olmaktan o kadar huzur duyuyorum ki. Geceler balım. Geceler canpaharım. Seni çok seviyorum. Yanakların çok güzel. Yumuşacık dudaklarını çok seviyorum, bana bakan gözlerini çok seviyorum. Gel, gel yanıma sokul, sarıl. Bana. de Ron Potter. seni çok seviyorum. Bye.